Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan hoş Ben Nuray Yüce Evet hocamız da hatta hemen hoş bulduk dedi Şimdi hocam Size geçmeden önce birazcık bir giriş yapacağız Ondan sonra Lütfen, evet, lütfen bekliyorum Türkiye biliyorsunuz iklim değişikliğinin de etkisiyle Su fakiri bir ülke olma yolunda Hızla ilerliyor bununla ilgili çeşitli haberler çıkıyor her zaman duyuyoruz su fakiri ülke ne demek önce ondan çok kısaca bahsedelim ondan sonra devam edeceğiz su fakirliği dediğimiz şey yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1000 metreküpten daha az olması anlamına geliyor Su azlığı ise yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 2000'den daha az olması yani 1000 ile 2000 hı hı. arasına su azlığı çeken ülke diyoruz. Su zenginliği de zaten 8000 e, metreküpten yılda 8000 metreküpten daha fazla su anlamına geliyor kişi başına düşen. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman şu anda Türkiye su azlığı yaşayan bir ülke konumunda hı hı. kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1519 metreküp civarında yıllık olarak. Evet şimdi bir de önümüze ilişik, önümüzde şöyle şeyler de var. TÜİK'in verilerine göre 2030 hı. yılında Türkiye'nin nüfusunun 100 milyon olacağı öngörülüyor. Aynı şekilde su kullanımı devam ederse nüfus artışı bu noktaya ulaşırsa su varlıkların üzerindeki baskı daha da artacak Ayrıca su varlıklarını korumamız durumunda artacak ki hiç tahrip edilmemesinden bahsediyoruz. Oysa şu anda biliyoruz İstanbul'un su varlıklarını ciddi tehdit oluşturan çok sayıda mega proje yapılıyor ve bunların su varlıklarını İstanbul'un su varlıklarını yüzde on oranında azaltacağı ifade ediliyor. Tüm bu veriler sonrasında Türkiye'de su miktarının kişi başına düşen yıllık su miktarının 1120 metreküp civarına e, düşebileceği söyleniyor. Hı hı. E, bu da işte ne kadar kritik bir durumda olduğumuzun verisi. Evet. Dünya geneline baktığımızda su kullanımı denilince akla ilk gelen sektör tabii tarım. E, dünyada en fazla su yine tarım sektöründe kullanılıyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Hatta tüm ülkede kullanılan suyun dörtte üçü tarıma gidiyor aslında. Dolayısıyla tarımsal sulama uygulamaları da e, Türkiye'deki suyun geleceği açısından çok önemli. Ee, geçen sene yağış pardon bu sene yağışıydı ama geçen geçtiğimiz seneler oldukça kurak geçti. Evet. Biz şimdi yağışı görünce hemen böyle bir sorun kalmadı falan diyoruz ama aslında sorunlar devam edecek. Ee, bu tarımda çok büyük su ısrafı var. Ee, Yusuf hocamız da yani Profesör Doktor Yusuf Demir 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı kendisi. Yusuf Özdemir geçen geçtiğimiz haftalarda önemli bir e, açıklamada bulundu. Aynı zamanda şey bir uyarıda bulundu. Uyarıda da bulundu, evet. Dedi ki yani şu anda yağış oluyor ancak bu bizim suyu tasarruflu kullanmamız e, anlamına gelmemeli dedi. Hocam bir hoş geldin diyelim artık size. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle evet. bizi e, dinleyen izleyicilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. E, hocam e, şimdi biz e, genel olarak e, tarımda e, su sorunu e, derinleştiren e, gerekçeler olarak 3 tane başlık belirledik. Bu başlıklara daha fazlasını e, sizin eklemeniz e, büyük e, oranda ekleyeceksinizdir zaten ama şöyle özetleyebilir miyiz? E, yanlış sulama yöntemlerini kullanmak, e, Ay zamanda ikinci olarak atık suyun arıtma e, arıtılmasını e, yapmamak e, ve işte tekrar değerlendirmemek suyu. E, bir de e, su ayak izi e, çok fazla olan e, su tüketimi çok fazla olan e, kültür bitkilerinin yetiştirilmesi. Türkiye'de. Hı. Genel olarak üç tane başlık belirledik ama dediğim gibi siz daha fazlasını da ekleyebilirsiniz. Biz bunlardan yola Tabii. çıkarak e, tarımda su krizini e, derinleştiren etkenleri konuşmak istiyoruz. Yanlış sulama yöntemlerinden başlasak ne dersiniz? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi müsaade ederseniz önce bizi izleyenlere ben... Biraz önce gözetinizi dinledim ee, hmm. Oradaki bir iki şeyi e, Tekrar değil ama Düzeltme veya destekleme anlamında hmm. Birkaç şey söylemek isterim ee, Tabi Türkiye Önümüzdeki süreçlerini nüfusu Artacak bir ülke ama Türkiye'yi bekleyen en büyük problemlerden Bir tanesi mevcut su Kaynaklarının e, Çoğaltılması mümkün değil Elimizde su kaynakları belli 112 evet. milyar metreküp suyumuz var hmm. Ve nüfusumuz her gün artıyor ama burada iki tane tehlike var. Bir, bizim her gün suyu kullanma ihtiyacımız artmıyor. Bundan 10 sene önce bir evdeki bir insan diyelim ki 10 metreküp su kullanıyorsa bugün Hı -hı. 20 metreküp kullanıyor. Aynı şekilde tarımda bundan 10 sene önceki kullandığımızın iki katını kullanıyoruz. Birim alan başına bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla birinci su kullanımımızda hızlı bir artış var. İkincisi ise yıllar itibariyle yağışta bir azalış var. Bu da toplam suyumuzun devrinde değil ama suyun yıl içerisindeki devrinde ciddi bir risk oluşturuyor. Üçüncüsü ise kullanılabilen suyun sürdürülebilir olmasında problem var. Ne demek sürdürülebilir? Biz eğer suyu doğru kullanıp doğru devir dahil yaptıramazsak, hidrolojik döngüsünü sağlayamazsak bu zaman bu durumda su istediğimiz oranda geri dönüşümü sağlamaz. Yani elimizde su var ama bunu kullanamayız. Örneğin bir e, litre yanık yağ 800 bin litre suyu kirletiyor evet. Bunu bir miktarını temizleyebiliyoruz ama Bir miktarını da temizleyemiyoruz da Kalıcı kirlilik dediğimiz Su olmasına rağmen kullanılabilir su Kullanılamaz suya dönüşüyor evet. Bunlar tabi ciddi anlamda Elimizdeki kaynakların Problemi e, açısından önemli Bir de yanlış algı şu e, Ben özellikle haberlerde Bunlara dikkat çekmek istedim kuraklık algısında bir yanlış algı var. Yağış olmuşsa kuraklık problemi gitmiştir. Yağış olmamışsa git demiştir. Halbuki evet. hem Türkiye'de hem dünyada hızlı bir şekilde mevcut kaynakların tüketimi ve dağılımında kişi başına düşen miktarında azalma bizi kuraklığa doğru sürüklüyor. Tabi iklimin, meteorolojinin, çevrenin problemler ayrı tartışma konusu. Hı -hı. O nedenle önümüzdeki 30 yıl içerisinde hem suyun yetersizliği söz konusu bizi bekleyen tehdit hem de çok ciddi bir Türkiye'yi bekleyen kuraklık tehlikesi var. Evet. Bu dediğim gibi suyun e, kullanımından kaynaklanan problem, suyun sürdürülebilirlerinden kaynaklanan problem. Bir de suyu doğru kullanamamamızdan yani torunlarımıza emanet edeceğimiz suyu bugünden yok ederek onlara emanet edemememizden kaynaklanan problemdir. Bunun evet. bir kere altının çizilmesinde yarar var. Evet. Evet. Çok doğru var özetlediniz ama, hocam. Yani, bir açıklama inşallah yararlı olmuştur izleyenlere. Evet, Döndük evet. tarıma. Tarım da biz Türkiye'de şu anda 45 milyar metreküp su kullanıyoruz toplam tarım, sanayi ve evden. Bunun 33 milyar metreküpünü tarımda kullanıyoruz. Hı hı, evet. Ve tarımdaki 33 milyar metreküp suyun yuvarlak rakamla söylüyorum 19 milyar metreküpünü boş aktırmışız. Evet. Israr ediyoruz. Evet. Bizim bizim 75 milyon insanın evde ve sanayide kullandığı suyun bir buçuk katından fazla. Hı hı. Yani tarımdaki israfımız maalesef ee, evde ve sanayide kullandığımız toplam suyun bir buçuk katından fazla. Israftan demiyorum. Hı hı. O nedenle çok ciddi bir burada kayıp var. Bu kayıpların hı hı. ana sebeplerini siz söylediniz ama bu kayıplardan en önemlisi ilk başta ifade ettiğiniz gibi yanlış sulama yöntemleri. Evet. Yanlış sulama yönteminden neyi kast ediyoruz? Tabi siz tarlaya suyu barajdan alıp iletinceye kadar geçen sürede barajdan aldığınız 100 birim suyu tarlada bitkiye 10 birim ulaştırıyorsanız 90 birimini kaybediyorsunuz demektir. Evet. Bunu nereye kaybediyorsunuz? Kanallardan kaybediyorsunuz, havaya buharlaşıyor, inek içiyor, bitki tüketiyor, yabancı otlar tüketiyor bir sürü sebepleri sayabilirsiniz. Ama Türkiye'de maalesef Son 50 yılda yapılan büyük projelerin hemen hemen tamamı açık sulama sistemi şeklinde dizayn edilmiştir. Bu noktada biz devletin yetkililerine ilgilileri kurulları sürekli uyarıyoruz. Türkiye'nin bir an önce kapalı sistem ve su kayıtlarını azaltacak sisteme geçmesi lazım diyoruz. Dolayısıyla bizim özellikle basınçlı sistem dediğimiz kapalı sistem, sulama sistemlerine bir an önce devlet olarak geçmemiz gerekiyor. Bu büyük proje işte Harran Projesi yani GAP Projesi dediğimiz proje Fonya Ovası Sulama Projesi, Çukurova Projesi işte ben Samsun'dayım Karadeniz'deki ve Çarşamba Projeleri bu en büyük kaybın ana kaynağı bizim açık sulama dediğimiz tarlanın yüzeyine çiftçinin deyimiyle saldım çayıra hı. Mevlam kayra usulü sulamadır. Bundan bir an önce dönüşün sağlanması ve Türkiye'de kapalı sistem sulama dediğimiz sulama sistemine geçilmesi lazım hocam bu tabi evet burada bir şey sorayım e, bu yöntemi tercih etmemenin etmemelerinin nedeni nedir maliyet midir belirleyici unsur Elbette burada evet ki birincisi e, bu konudaki bilimsel altyapının yeni yeni gelişiyor olması yapılan çalışmalar ülkemizde yeni yeni gelişiyor olması dünyanın e, buna bağlı olarak işte mesela sulama boruların üretmesi kapalı sistem Dizaynının gelişmesi, dünyaya entegre olmamız, biz 10-15 yıl geriden gitmemiz gibi bir sürü sebep sayabiliriz. Hı. Ama e, yani bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce Türkiye'ye sulama yeni girmiş. E, insanlar suyu bulduğunda ne güzel suyu verdik, de gerekli e, gelişmeyi sağlayabiliriz mantığı içerisindeydi. O nedenle de açık kapalı sistemi tartışmadan hemen büyük projeleri bu sistemlerle girdik. Abi oradaki o günkü projelemecileri Suçlamak anlamında söylemiyorum O günün şartları onu gerektiriyor ama Artık bugün öyle bir noktaya Geldik ki işte her gün Yeni bir riskle karşı karşıyayız Her gün yeni bir tehlikeyle karşı karşıyayız Dolayısıyla bizim devlet Olarak bir an önce bu boşa Akıttığımız 19 milyar Metreküp suyu nasıl Kurtaracağımızın projesini Yapmamız lazım bence bu 3. Hava ıı, alanından da Boğaz'daki üçüncü köprü üzerinde daha önemli olan, Türkiye'nin geleceği torunlarımızı kurtaracak olan bir çalışma ve projedir diye düşünüyorum. Evet hocam, <gülüyor> çok, çok güzel söylediniz. Hocam şimdi tabii bu çok uzun bir konu, devam edeceğiz ikinci evet. bölümümüzde. Bu kadar ciddi şeyleri konuşurken şimdi bir şarkıyla bir ara vereceğiz, bir türküyle. Esra, Ondan sonra esra. devam edeceğiz bekliyorum. konumuza. Tabii bekliyorum, bekliyorum. Selçuk Balcı'dan dinliyoruz, Derelerde Taş olsam. Thank you. Derelerde taş olsam, gözlerimde yaş olsam Sevdalık kervanına ben de arkadaş olsam Olsam dedi bir sevda, yüreklerine dolsam Sevsan sen de beni ben sana esir olsam Derelerde taş olsam Gözler yaş olsam Sevdalık kervanına Ben de arkadaş olsam Olsam deli bir sevda Yüreklerine dolsam Sevsan sen beni, ben sana esir olsam. Gidecek ardı kar yağmuru kalkmasın bekleşin beni arım başkasına bakmasın akmasın kare, da un eriyip ta akmasın bu sevdamı derdi yüreğim. Ey gidi kaç karda kar yağmurun kalmasın Beklesin beni yarım başkasına bakmasın Akmasın dağın karı eriyip de akmasın Bu sevdamın derdi bu derdi, evet su hakkında bu haftaki konumuz Türkiye'nin iklim değişikliğinin de etkisiyle su fakiri bir ülke olma yolunda hızla ilerlemesi ve bunda tarımsal sulamanın ve su ısrafının rolünü konuşuyoruz ve konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yusuf Demir. Yusuf Hocam son olarak programın sonuna doğru bu tarımda ısrafının önemli nedenlerinden birisi olarak yanlış sulama yöntemlerinden bahsediyorduk. Evet, ee, evet, evet efendim. Evet, başka neler söyleyebiliriz? Derseniz, Buyurun. Üç tane konunun altını çizmişsiniz. Ben yani onları evet. biraz genişleterek bizi yüzlerinde biraz daha konuyu anlamalar açısından birkaç şey söylemek isterim. Tabii, ee, tabii atık su arıtma dediğimiz olay çok yönlü incelenmesi gereken çevreyi de ilgilendiren, belki de suyun geri dönüşümüyle ilgilendiren bir olay. Yani biz atık su arıtmadan kastımız bir Şehirsel atıksu dediğimiz, evsel kullanımdaki atıksu, iki Hı -hı. sanayisel atıksu dediğimiz, sanayide kullandığımız suyun arıtılması. Bunlar hepsi başlı başıma ayrı yöntemleri gerektiren, ayrı problemleri içeren ıı, arıtma sistemleri. Bir de tarımda kullandığımız suyun arıtılması. Yani tarımda Hı -hı. kullanırken kirlettiğimiz veya da tarım alanı içerisinde tarıma uygun olmayan suyun tarıma kullanılır hale getirilmesiyle ilgili Dolayısıyla biz su arıtma dediğimizde birkaç konuyu alt alta böyle sıralayarak incelememiz gerekiyor. Hı. Ama tabii biz özellikle tarım arazilerini kirleten, tarım arazilerini yok eden ve tarımsal üretimi etkili olan suyu kullanılabilecek hale getirmemiz için yapacağımız çalışmalar suyun kullanımı ve birim alandan su tüketimi açısından çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii burada şu önemli, siz birim alana her yıl sürekli sulama yaptığınız için bu suyunuzun kalitesi ne kadar yüksekse, bu suyunuzu ne kadar doğru ve ne kadar bilinçli kullanıyorsanız, arazinizde o kadar sürdürülebilir yapıyorsunuz. Aksi takdirde bir sene, iki sene iyi verim aldığınız bir tarladan aynı suyu kullanarak üçüncü sene bir bakmışsınız, veriminizde düşme başlamış, kullandığınız hmm. su miktarında artma başlamış, bunlar hepsi birbirine bağlı problemlerdir. O hmm. nedenle dediğim gibi atık suyu sadece suyun arıtılması olarak değil de tarımı uygun su haline dönüştürülerek tarımda kullanılabilir su şeklinde ifade etme çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Hı, Tabii hı. bu anlamda bizim özellikle tarımsal üretimde bitki bazlı çalışmalar dediğimiz işte suyu daha az tüketen bitkileri göresel anlamda veyahut da bölgesel olarak bitki çalışmalar. Örneğin aynı bitkiyi Akdeniz bölgesinde yetiştirdiğinizde yapacağım yapacağınız uygulama farklı, Karadeniz bölgesinde farklıdır. O nedenle bitki bazındaki bu çalışmaların bir an önce e, gerekli araştırmalar düzeyinde tamamlanıp, çiftçiye bunların sonuçlara intikal ettirilmelidir. Bu noktada Türkiye ciddi anlamda bakir bir ülke. Maalesef sulama çalışmalarımızda, Yeterli elemanımız, yeterli çalışma, yeterli yapı olmadığı için de biz en bakıyoruz pek çok çalışmada e, çiftçilerimiz ya sulama şirketlerinin verdiği rakamları veya sulamayla hiç ilgisi olmayan insanların yapmış olduğu uygulamaları e, kullanıyorlar ki bu yanlış sonuçlar getiriyor. Bakın bir araştırma yapsanız, eminim Türkiye'de sulamayla uğraşan insanları analiz etseniz %90'ının sulama eğitimini almadığını görürsünüz. Bu da hı hı. doğru e, iş gücü planlamasının olmadığını. Yani ben burada 19 Mayıs Üniversitesi'nde sulama mühendisi yetiştiriyorum. Bununla ilgili 4 yıl eğitim veriyorum. Bunun sonucunda yetiştirdiği melemana bir bakıyorsunuz devlet sıraat mühendisi alıyor, alıyor. Herhangi bir yerdeki bir hayvancılık işletmesine mühendis yapıyor, müdür yapıyor. Devlet su hı. işlerine bakıyorsunuz. Oradaki bir sulama projesinin başında bir inşaat mühendisi, bir ekonomist veya bir başka arkadaş görev almış. Evet. Bunlar planlama problemleri. Bunlar neyi beraberinde getiriyor? Bizim yaptığımız projelerin çiftçiye aktarılmasındaki aksaklıkları bu da yanlış su kullanımını, su israfını tetikliyor. Suyun doğru kullanılmadığı için arazi kirliliğini tetikliyor. Arazi kirliliğe beraber tarımsal verimimizi düşürürüz. Neden? O nedenle Hı -hı. yani bu konuyu açtıkça derdimiz yaramız o <gülüyor> evet, kadar fazla ki Hı -hı. E, bilmiyorum zamanımız ne kadar hocam, hangi <gülüyor> konuyu açsak derdimiz yaramız çok derin. <gülüyor> sadece bu konuda <gülüyor> da değil. Ee, yalnız bizim programımızın evet süresi evet. E, bu Bir kadar şey var. değil geniş değil. Bir beş dakika e, süremiz kaldı. E, o süre içerisinde evet. ancak bu e, söylediğiniz konuları ele alabiliriz. E, sadece bu istihdam alanında e, sorun yaşamıştır. Anmıyor. Yani uzmanların istikam edilmesi problemi yok aynı zamanda ee, bazı ürünlerin hani bu e, daha kıymetli ya da piyasada daha değerli olduğu e, bilinen ürünlerin e, iklim ya da yağışa uygun olmayan bölgelerde e, teşviki de söz konusu olabiliyor e, değil evet. mi hocam e, bu da bir e, Hı -hı. alanı diyebilir miyiz kesinlikle meseleni? kesinlikle yani Biraz önce ben bölgesel çalışma derken biraz da onun altını çizmek istedim. Evet. Ee, biz ülkesel olarak bir ürün planlamasını henüz daha gerçekleştirmiş değiliz. Bu noktada benim e, bundan 3-4 ay önce Tarım Bakanlığı'ndaki toplantıda yetkilileri söylediğim idi: Bir an önce profesyonel tarıma geçme mecburiyetimiz vardır. Biz bu işi artık nasıl doktorluğu, profesyonelce, hakimliği, avukatlığı profesyonelce yapıyorsak çiftçiliği de profesyonel hale getirmek zorundayız. Amatörlükten kurtarmalıyız. Bu profesyonellik neyi getirecektir, ürün planlamasını getirecektir, ülke olarak neye ihtiyacımız var, hangi bölgede hangi ürünler yetişir ve bir arazinin yıl içerisinde veya yıllar içerisindeki bitki paterni nasıl olmalıdır? Bunlar neyi kastırıyoruz? Aynı tarlaya üst üste 3 yıl, 4 yıl aynı ürün ektiğiniz takdirde hem tarlayı fakirleştirirsiniz hem de yıllar itibariyle o tarlada kullanacağınız Su miktarını artırırsınız, gübreyi artırırsınız, pek çok parametreyi tetkilersiniz. tetiklersiniz. Dolayısıyla bizim mutlak suretle bölgesel ve ürün bazındaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız lazım. Bunun için de Türkiye tarımı profesyonelleştirmek mecburiydedir ki dünya bunu sağladı. Biz bugün dünyayla yarışamıyorsak bu noktada hala amatörce tarımı yapıyor olmamızdan kaynaklanıyoruz. Yani Hı -hı. dolayısıyla amatör tarifi yapan amatör sulama yapıyor, amatör çiftçilik yapıyor. Bunun Hı -hı. sonucunda da şöyle bir algı var ülkemizde. Bizim çiftçimizin %90'ının kafasında oh ne güzel su geldi, devlet suyu getirdi. Ben ne kadar su verirsem o kadar ürün alırım. Hayır, Hı -hı. böyle bir şey yok. Siz ne kadar doğru suyu, doğru miktarda suyu doğru zamanda verirseniz o kadar doğru sonuç alırsınız. Evet. Aksi takdirde Hı -hı. hem suyu israf ederiz. Hem üründe verim ve kaliteyi düşürürüz, hem de yıllar itibarıyla toprağımızı fakirleştiririz, elden çıkarırız. Onun için de bu konuda mutlaka bilen, o bölgeyi tanıyan, o bölgede sulama konusunda iltisaf sahibi insanlara danışmak ve onların görüşleri doğrultusunda hem ürün ekişimizi hem tarlayı kullanışımızı dizayn etmek zorundayız. Tabi bu dediğim gibi keşke bir devlet politikası haline gelebilse inşallah önümüzdeki yıllarda işte 2023'ü tartıştığımız 21. 20. yüzyılı tartıştığımız hı hı. bir e, dönemde bu konuda devlet olarak ciddi adımlar atarız bizler de elimizden geldiğince o noktada gerek yetkililere gerekse tabi bu şekilde sizler bize bu fırsatı verdiniz e, bizi dinleyen vatandaşlarımıza bütün e, çiftçilerimize Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız, faydalı oluruz diye umut ediyorum. Evet, Hı -hı. daha fazla anlatma ihtiyacı var hocam çünkü 2023 Hı -hı. yılı hedefleri içerisinde Hı -hı. örneğin Konya Ovası'nda birden fazla sayıda termik santral yapılması ki oradaki evet. su varlıklarını çok ciddi bir biçimde tehdit edecek nitelikte projeler bunlar. Ama aynı zamanda bütün Konya Ovası'nın tarımsal alanı faaliyeti açılması için de başka havzalardan su taşınması gibi projeler var. Bu anlamıyla evet çok fazla anlatmak neye ihtiyacımız varsa onu üretmek üzere bir planlama yapmak ve ekolojik sınırlarımızın zorunluluklarımızın farkına vararak planlama yapmamız gerekiyor ki evet sizin söylediğiniz gibi sürdürülebilir bir e, su ve tarım e, politikamız oluşabilsin. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, yan... Yani bu noktada e, ben dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. size. Biz teşekkür ediyoruz hocam. <gülüyor> i̇nşallah faydalı olmuştur bizi izleyenler. İnşallah bir şeyler almıştır bu söylediklerimizden. Ama bu ülkenin o kadar çok derdi var ki tarımda. Özellikle su konusunda ve e, son cümle şöyle diyorum. Ne olur? Hı -hı. Torunlarımızın bize emanet ettiği, elimizde çok sınırlı olan suyumuzu torunlarımıza yok etmeden teslim edelim. Aksi takdirde suyumuz Hı -hı. yok olmak üzere dünyanın önümüzdeki 20 yıl içerisinde yüzde %50'sinin ciddi anlamda Sıkıntısıyla karşı karşı Olduğunu unutmayalım diyor. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam ee, Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız Evet Su Her yoksa zaman. zaten hayatta yok demek O yüzden Cezindeki. hepimiz Hayatımız için mücadele ediyoruz ee, Bütün derdimiz evet. bu aslında Evet su hakkında bu haftalık bu kadar Diyelim gelecek hafta görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Teşekkürler Sa Su hakkı